2010, numaralı konu, Muayir bin Şub ile İran Şahının kıssası, evet, Numan bin Mukar'ın İran'a geçmek istiyordu, arada bir nehir bulunmaktaydı, Muayir bin Şub İran Şahına elçi olarak gönderdi, o sırada İran Şahı Zülhasibindi. Şah vezirlerine, Arapların elçisini savaş kıyafetiyle mi, yoksa şahlık süs ve debdebesi içinde mi kabul edeyim, diye sordu, vezirleri süs ve debdebe içinde kabul etmesini tavsiye ettiler, Şah, tacını ve şahlık elbiselerini giydi ve tahtına oturdu, muhafızları da ipekli elbiseler, altın küpe ve bilezikler takarak iki sıra halinde Şah'ın arkasına dizildiler, Muayir bin şuk geldiğinde iki kişi koltuğuna girdiler, Muire'nin mızrak ve kalkanı elindeydi, halı üzerinde yürürken mızrağını halıya vurarak ilerledi, Şah bildiğin gibi, siz Araplar aç ve perişan bir kavimsiniz, size biraz yiyecek vereyim de dönüp gidiniz, dedi, Şah sözünü tamamlayınca Muayir bin Şub konuşmaya başladı, önce Allah'a hamd ve sena etti, son, Sonra, evet, biz İslam'dan önce pis ve murdar şeyleri yerdik, herkes bizi küçük görürdü, biz ise kimseye bir şey diyemezdik, Allah Teala içimizden bir peygamber gönderdi, bu peygamber nesep bakımından en şereflimiz, söz bakımından da en doğrumuzdur, o bize bu toprakları fethedeceğimizi müjdeledi, onun bize söylediği her şey doğru çıktı, bu müjdesinin de gerçekleşeceğinden eminiz, sizi büyük bir debdebe içinde görüyorum, arkadaşlarım bu debdebeyi sizin elinizden almadan kesinlik de dönmeyeceklerdir, dedi.